Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programı devam ediyor. Üçüncü Uluslararası Çanakkale bir konuşacağız. Başlıyor ve 3 Kasım'a kadar devam edecek kurgular ve karşı duruşlar başlığıyla yurt içi ve yurt dışından pek çok sanatçı bir araya geliyor. Bizim şu anda İstanbul'dan görebildiğimiz kadarıyla. Biyaneli'nin kendisini sorgulayan daha doğrusu ama bunu sadece kuramsal düzeyde değil uygulamasıyla e, kotarmaya çalışan bir organizasyondan bahsetmeyi ümit ediyoruz. Deniz Erbaş beraberiz koordinatör küratörü 3. Uluslararası Çanakkale. Biyaneli'nin açık halde de yakından tanıdığını e, düşündüğümüz Deniz'e hoş geldin diyelim öncelikle. Merhaba Deniz. Merhaba. Merhaba hoş bulduk. Evet bir aydan fazla sürecek 3. Uluslararası Çanakkale Biyaneli. Evet. Başlıkla başlasak çok zor yolumu tercih etmiş oluruz. Kurgular ve karşı duruşlar demişsiniz. Yok. E, çok zor değil aslında. Yani şu an e, bölgemizin ve dünyanın içinden geçmiş zorlu bir dönem var. Evet. E, dünyanın kurgusuyla ilgili bir şeyler sürerken kanlı bir şekilde hı hı. E, bir taraftan da e, aynı oranda güçlü olamasa da Kendini farklı coğrafyalarda duyuran bir karşı duruşlar var. Hı hı. Ee, biz tüm bu kurguların ve karşı duruşların sanattaki şu anki e, yansımalarını aslında burada bir araya getirmeyi istedik. Evet. Ee, böyle bir e, noktada hareket ediyor ve bu gündemine dünyanın şu anki haline enerjisine referans vererek hı hı. E, çağdaş sanattaki yansımalarını bir araya getiriyor. Yani. Evet. Evet. Ee, bu şekilde özetlenebilir içeriği. Evet yurt içi ve yurt dışından katılma olduğunu söyledik. Evet. evet. E, şimdi, ee, Çanakkale'de yani bu e, ben daha önce Çanakkale'yi bu kadar tanımıyordum. Burada böyle 3-4 ay geçirme fırsatım oldu bu BNR vesilesiyle. Hı hı. Aslında farklılığı yaratan biraz da buranın e, kültürel hı hı. ve sosyal dokusu. Evet. Yani yapı olarak bütün işte bu sanat ortamının, biennallerin, kurumların her şeyin bu kadar kurumsallaştığı e, ve piyasaya endekslendiği bir noktada burada çok e, canlı genç e, bir enerjiyle karşılandık. Evet. E, ve bu yereldeki enerji aslında şu an var ediyor ve buraya gelen misafir ettiğimiz sanatçılar da çok etkilenmiş durumdalar bu enerjiden aslında bir hani, e, alternatif olarak e, düşünerek gelmemiştim buraya ama burası bize bir alternatif sundu bize sundu yani bu hmm. şehir bize bir alternatif sundu evet. şu an gençlerden oluşan e, e, çok dinamik bir e, gönüllü kadromuz var e, bunun yanı sıra e, engelli e, kesimi ele alan buradaki sivil toplum kuruluşları da kendi projeziliyle e, destek oldular ve bir engelsiz, BNR engelsiz bölümümüz var. İşte e, erişimi kolaylaştırmak e, adına yaptığımız bir takım ufak dokunuşlar var BNR kurgusuna. E, yani biraz aslında burayı met etmek lazım. Yani bizden çok Tabii. gerçekten e, çok özgün bir deneyim oldu burada. E, Sanatçılar da e, imkanlarımız dahilinde buraya özgü işle üretmek için davet ettik özellikle yabancı sanatçılarımızı. <gülüyor> Jacob Bautel Fransız sanatçı e, Seyit Onbaşı'dan Çanakkale simgesi bu sırtında e, 275 kiloluk evet. e, top güllesini taşıdığı rivayet edilen Seyit Onbaşı'dan hareketli bir Çanakkale portreleri üretti. <gülüyor> e, Nikita Aleksev Rus sanatçımız şehir içinde bir performans gerçekleştirdi. E, Neriman Polat e, Tokiler'le ilgili İstanbul'da başladığı projesini burada Çanakkale'deki kentsel dönüşüne bakarak e, geliştirdi. Evet e, Yani burası bir şekilde e, bütünleştirebiliriz çağdaş sanatla. Yani hepimizin aslında zemini duyduğu bir takım sanat projeleri yaparken nasıl yapacağız dediği şey burada onu verdi yani. Evet. Onun e, ...şeyini yaşıyoruz şu an. E, coşkusunu yaşıyoruz. Evet, 30 senelik bir BNR geçmişi var İstanbul'un ve Türkiye'nin. Evet, evet, ve evet. şimdi de mesela Çanakkale'nin yanı sıra Antakya, Sinop sayılabilir. Mardin'de keza. Mardin evet şu, şu sıralar hepsi e, peş peşe açıldı. E, ben o deneyimle tabii yaşayamadım yani burada çalıştığımız için. Hı hı. E, ama Beral Hanım, Beral Madra... Biliyorsunuz ki hep İstanbul Biyana'nın olduğu gibi Sinop'un evet. e, girişimcilerinden ve küratörlerinden. O da burada genel sanat yönetmenimiz, küratör ekibimizin bir parçası Hı -hı. Çanakkale'de. Hı -hı. Evet. E, yani böyle bir yayılma e, yaşanıyor. Evet. Yapısal olarak başka bir farktan da söz etmem lazım burada. Burada Çanakkale Belediyesi e, neredeyse bütçenin tamamını karşılıyor. Yani. Hı -hı sonuçta neredeyse tamamı özel sektörden karşılanan e, biennallere evet. nazaran diyeyim. Hı hı. Burada e, yerel yönetimin de çok büyük bir vizyonu ve desteği var bize. Evet. E, bu da tabii işimizi çok kolaylaştırıyor ve bizim halkla burayı şehirle bütünleşmemizde o belediyenin sadece maddi değil manevi desteği de çok kolaylaştırıcı oldu bütün bu süreçte. Evet. E, böyle e, konu bahsedebiliriz. Selak celebiyenin özellikleri. Evet. Harika. Ee, evet. evet. Deniz esasında şeyi düşündüm şimdi program söyleşinin başından beri zaten e, bunun üzerinde önemli durdun. Yani yerel e, den de orada yerel e, evet, evet. den de güç adam bir BNL. Şimdi BNL dediğimiz zaten çok kaba anlamıyla çeşitli sanatçıların bir kavramsal çerçeve etrafında e, işlerinin sergilenmesi. Şimdi bu noktada hı hı. şeyi merak ediyorum yani Mardin'den de bahsettik Antalya'dan da bahsettik. Çanakkale'den e, yerel sanatçılar e, BNL'de bulunacak mı ve e, belki evet. de BNL'in mesela mekanlarına baktığımızda ...o Çanakkale'nin mekan olarak da etkileşimini görebiliyoruz. Belki biraz e, mekanlardan da bahsedebiliriz Biyenel'de. Tabii. E, tabii bundan bahsetmeyi atmadım. Şöyle e, zaten hani burada biz kendi inisiyatifimizle bunu yapıyor değiliz. Hı -hı. Bu üçüncüsü gerçekleşiyor burada. Hı -hı. Ve burada kabinin diye e, bir girişim grubu var. E, bu şehirdeki kültür sanat insanlarından, sanatçılardan, mimarlardan oluşan... Hı -hı. E, bu fikri 2000'lerin başından bu yana Çanakkale'de Çağdaş Sanat Etkinlikleri gerçekleştiriyorlar ve Diyanerler yapıyorlar. Aslında biz onların davetlisiyiz. E, burada böyle bir e, altyapı zaten e, oluşturulmuş. Hı hı. E, buradaki e, yereldeki insanlar tarafından. İşte özellikle Seyhan Boztepe'yi burada e, hı hı. anmak lazım. Diyaner'in genel direktörü. Hı hı. E, bu yapıdan tabii yani bu inisiyatif bir girişimi Biyener. E, mekanlar da aslında dönüştürüyor Şehrin çok merkezi konumdaki atıl mekanları bunlar. Hı hı. Belediye bu mekanları bize açtı. Eski otogar. Yani bu şehri içinde kalan ve işlevini yitiren e, otogarlardan. Evet. E, buranın yıkılması ve dönüşümü konuşuluyor. Bu noktada bizim buradaki çalışmamız da bir şekilde şehre bir model de öneriyor. Evet. Şehir merkezinde böyle bir yapının dönüştürülmesiyle hı hı. ilgili olarak. Ee, bunu da dikkate alınacağını e, biliyoruz. Evet. Artı Ermeni Kilisesi e, mekanlarımızdan biri. E, şu an deneme sahnesi olarak kullanıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Hı hı. Orada bir performans ve e, yan etkinliklerimiz, söyleşilerimiz, sunumlarımız olacak. Evet. Biz de Kofman bu Troya hazinelerini, Troya'yı e, keşfeden e, arkeoloğun ee, ...şehri Armanet'te... ...kütüphanesi... Hı hı. ...Kosman Kütüphanesi'nde de Anisetya'nın... ...bir yerleştirmesi olacak. Evet. Ee, mekanlarımız böyle. Evet. Esasında deniz... E, ...şeyden de... ...yerelle iletişim dedik tabii ki... ...az evvel... E, hı hı. ...sen kabininin andın kabinin, e, ...özel inisiyatifiyle... ...belli bağlantıların hı hı. ortaya koyulduğunu ama... ...bir yandan evet. esasında... Şehirlilerle de nasıl bir bağlantıya geçeceği aklımızdaki bir diğer soru. Bunun haricinde andın ama BNR çocuk ve BNR engel sizden belki biraz da ayrıntıyla evet. bahsetmek e, gerekebilir. Ha, evet. Bu da e, esasında 3. Uluslararası Çanakkale e, BNR'nin önemli e, önerilerinden biri gibi gözüküyor bize. Şimdi e, BNL Çocuk, burada e, bir sivil toplum kuruluşu var, Mavi Tay Çocukların Kültür Merkezi. <gülüyor> Onlar aslında bu BNL'den sonra çocuk BNL'i gerçekleştiriyorlar. Arkadaşım BNL, ismi de bile çocukların koyduğu bir etkinlik bu. <gülüyor> evet. e, bu çocuklar e, BNL'le davet ettiğimiz işlerden e, seçilen işler üzerinden <gülüyor> e, çalışmalar gerçekleştirecekler. <gülüyor> e, Retbalet turlarının yanı sıra. Ee, ve bu şekilde bu bir devamlık olacak yani buradaki başlayan hikaye çocukların yorumlarıyla çocuk elinde devam edecek ee, engelsiz bienel engelsiz ise burada engelsiz grubumuz var yani, yani engelli terimini bile aslında e, yani bakışımızı bizim de tamamen değiştiren ve çok farklı bir açıdan yaklaşan konuya arkadaşlar <gülüyor> onlar e, bir beş şey diye bir konsept e, ürettiler ve sanatçılardan Yapıtlarını tarif eden beş mesne, kelime, kavram bize vermelerini hı. istediler. Hı hı. Biz bunları Bray alfabesiyle, Tör alfabesiyle etiketlerin yanına ekledik. Bir şekilde sanatçılar görme engelleri bir mesaj iletmiş oldu. Hı. Hı. Bunun dışında işte mekanın tabi erişilebilirliği yani rampalardır, tuvaletlerdir. Hani bunun gibi teknik bir takım. ...şeylere de bütçe ayırmaya kendimizi zorladık. Evet, evet harika. Ee, bir şekilde e, bu iki e, çalışmada... E, ...Halka Ulaşım Çanakkale'lilerle buluşma adına... Hani, ...yaptığımız çok... çalışmalar. Evet. Evet, üçüncü uluslararası Çanakkale bir konuşuyoruz. Festivalin Koordinatör Kiyatörü Deniz Erbaş bizlerle beraberdi. Her ne kadar karasal yayınımız İstanbul'da sınırlı olsa da... çok Uzak kalamadık e, Piyanel'e ve İstanbul'da çok uzak olmadığını da hatırlatalım. E, Çanakkale evet 5 saat kadar. <gülüyor> evet hiç de fena değil esasında e, orayı, orayı verebilmek için. Evet bizim şimdilik sorularımız bu kadar. Daha fazlasını önümüzdeki günlerde yayında aksettirmeyi e, ümit ediyoruz Deniz. E, eklemek istediklerin Olur. var mı acaba? E, bu kadar. E, teşekkür ediyoruz size bu ilginiz için. Biz İyi yayınlar diliyorum Teşekkürler Görüşmek üzere kolaylıklar diliyoruz Görüşürüz, Görüşürüz. Sağ olun Evet 3. Uluslararası Çanakkale Biennale Bu e, haftanın son gününde bahsedeceğim, bahsettiğimiz etkinlikte 3 Kasım'a kadar da sürecek Denizler başta söylediğimiz gibi konuğumuz Evet İstanbul'daki Biennale'in enerjisi mi diyelim yoksa sinerjisi mi diyelim onu da çok bilmiyorum ama Tüm Türkiye'ye e, yayılmış vaziyette Evet Esasında farklı bir okumayla belki e, sanatın merkezileştiği noktada farklı alanları da bu merkezileştirmeyi kırdığını söyleyebiliriz. Evet. Çanakkale, Biyanet'e de bunların örneklerinden bir tanesi. Evet. Ya da bir biçimde global e, sürecin nasıl İstanbul dışına yayılıyorsa evet. bununla beraber sanatında bu yolu izleyerek başka türlü e, düşünce imkanlarının izinde olduğunu da söyleyebiliriz. Yurt içi ve yurt dışından pek çok katılımcı olacak kurgular ve karşı duruşlar ismini taşıyor. Çanakkale esasında sırf bu bağışlığıyla bile oldukça manidar Çanakkale'de yer alıyor olması bu Biyaner'de şu anda dünyanın içinde e, bulunduğu ve bu dünyada yaşayan insanlara dayatılan kurgulara karşı geliştirilen e, duruşların bir biçimde yedirileneceği bir e, Biyaner'in habercisi bunun haricinde söylediğimiz gibi Biyaner engelsiz ve Biyaner çocukla beraber kendi çevresiyle de başka türlü bir iletişime geçmenin hesabını tutan bir Bienal'den bahsediyoruz. Genel Sanat Yönetmeni Beral Madra, Bienal Direktörü Seyhan Bostepe, Koordinatör Küratör Deniz Erbaş ve ayrıca Fırat Arapoğlu'nda da saymalıyız koordinasyon içerisinde. Şimdilik bu kadar diyelim. Biz de Çanakkale'de olmaya çalışacağız. Açıkladığı 2000'den bir kısım en azından ilerleyen günlerde oradan başka sesler aktarmaya çalışacağız sizlere.